بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى نبينا محمد وعلى أني وصحبه أجمعين رب اشرحني صدري ويسبري أمري وحلوا نخلتا من الزساني افقا وقوني اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الرحيمين آمين بقين كيش درس عبد الله بن عباس رضي الله عنه Hadisin devamı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona bu önemli tavsiyeleri yapıyordu. Evet. Bu önemli tavsiyelerin başında şöyle buyuruyordu. Ey evlat ben sana bazı kelimeler öğreteceğim. Allah'ı koru ki Allah'ın hudutlarını, sınırlarını, Allah'ın dinini, şeriatını koru ki Allah da seni korusun. Gerek maddi olarak gerek maniye olarak her türlü eziyetlerden, musibetlerden ve küfürlerden, fıskı fücullardan ve kötü şeylerden seni muhafaza etsin. احفظ الله <gülüyor> Allah'ı kuru ki Allah'ın dinini kuru ki Allah'ı da yanında bulasın. Karşında bulasın. Allah da seninle beraber olsun. Sana yardımcı olsun ve aranızda tam bir dostluk olursun allah senin yanında olursa, bütün kainat sana cephe açacak olsa, sana eziyet etmek istese, sana eziyet edemezler. Çünkü senin yanında Yüce Allah var. Bütün kainatı elinde bulunduran, kainata hükmeden, bütün insanların perçeminden alan, hakimiyetini onların üzerinde kuran Yüce Allah var çünkü seninle beraber. Ama eğer Yüce Allah sana karşıysa, sen bütün dünyayı da yanında alsan, en güçlü orduların yanında dahi olsa sen zayıfsın, zelilsin ve helak olmaya müstahaksın. Evet, o yüzden diyor Allah'ın hudutlarını koru ki Allah da Allah'a da yanında bulasın. İza selt fe'selillah ve iza fe'sta'in billah. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona önemli yine bir tavsiyede bulunuyor. İstediğin zaman diyor, talep ettiğin zaman sadece sadece Allah'tan işte. Yardım dilediğin zaman da sadece sadece Allah'tan yardım işte. Bu bir nevi Fatiha suresinin tekididir. Fatiha'da da İyyâke na'budû ve İyyâke n'estâin diyoruz. Ya Rabbi sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım isteriz manasında. Burada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona tavsiyesi diyor, sadece Allah'tan iste. Çünkü her şeye gücü yeten, kadir olan Yüce Allah'tır. İnsanlar değildir. Ve burada duanın ehemmiyeti de ortaya çıkıyor. İstemek, yani dua, başlı başına bir ibadettir. Aleyhisselatü vesselam, dua'u huve'l-ibade buyuruyor. Dua ibadettir. Yani sanki ibadetin bütün hepsi duaymış gibi. Başka bir hadisinde de dua اُمُقْهُ الْعِبَادَ Şüphesiz ki dua ibadetin beynidir. İbadetin beyni bu kadar önemli. O zaman bu duayı Allahu Teala'dan başkasına yaparsa kişi, yani Allah'tan başkasından talep ederse ey falan zat, ey falan kabir, ey falan put diye isteyecek olursa Ne olur? Allah'a ortak koşmuş olur. İbadeti O'na yönlendirmiş olur. Çünkü, -du -ibadet buyuruyor Dua, ibadettir. Eğer ibadet sadece Allah'a yapılıyorsa, o zaman bu ibadeti Allah'tan başkasına yaparsan ne olur? Allah'a ortak koşmuş olursun. Bir de Allah-u Teala, dua edilmesini emrediyor. Ondan istenmesini istiyor ve de seviyor. İnsanoğlu acizdir, insanoğlu zayıftır, insanoğlu kendi yapısında normalde cimridir, insanoğlu bencildir ancak bu kötü ahlakını atanlar müstesna. İnsanoğlundan bir kere istersin bir şey demez, ikinci kere istersin bir şey demez, üçüncü kere istersin belki bir şey demez, dörtüncü kere istesen belki bir şeyler der. Canı sıkılmaya başlar, beşincisinde telefonunu kapatır, altıncısında senden kaçmaya başlar. Niye çünkü insan yapısında bu vardır. İzza sa'atal insana yagdar. İnsan istediğin mi sürekli o insan kızar. Çünkü yapısında bu vardır. Zayıftır. O da muhtaçtır. O da senin gibi beşerdir. Ama Allahu Teala'dan sorarsan Allahu Teala sevinir ve bütün mülk onun elindedir. Sen zayıf olan, aciz olan bir mahluktan mı isteyeceksin? Haşa ve kella. Biz Hazineleri elinde bulunduran, bütün insanlara istediklerini verebilen, bütün bu mülkün sahibi olan Yüce Allah'a Allah yönelmemiz gerekiyor. وَقَالَ <gülüyor> رَبُّكُمْ Rabbiniz dedi ki bana dua ediniz ben de size icabet edeyim. Burada emir der, Allah-u Teala emir ediyor. Bana dua edin ki ben size icabet edeyim diyor. Aleyhissalatu vesselam sallallahu min fadlihi fe inna Allahu an yus'al diyar Allahu Teala'nın faziletinden isteyin çünkü Allah Teala istenmesini sever. Allah Teala'nın hoşuna gider, sever. Ve Allah Teala her gece gecenin üçte bir kaldığı zaman sema gök semasına iner ve seslenir bütün kullarına. Ey kullarım benden isteyen var mıdır? Ona vereyim. İstiğfarda bulunan var mıdır ona, istiğfarda bulunayım, affedeyim. Bir talebi var mıdır yerine getireyim diye, allah Teala gecenin üçte biri kalınca her gün gelip işte insanlara böyle sesleniyor. İşte sana seslenen, iste, talep et, ben sana vereyim diyen, Allah'tan mı istemek lazım? Yoksa Selefi Salih'in dediği gibi kapıları senin yüzüne kapatan, senden kaçan, senin gibi aciz olan, ve istenmeyi sevmeyen insanlara mı hiç e şüphesiz ki Allah'a yönelmek gerekiyor. Çünkü bir hadiste, kutsi hadiste bütün insanlar ve bütün cinler bir arazide toplanmış olsalar ve her birisi taleplerini, isteklerini Allah'a arz etse ve teker teker her birinin talebini de yerine getirmiş olsa örnek veriyorum, herhangi bir kulu çağırır, gel ey kulum ne istiyorsun? Ya Rabbi yüz tane saray istiyorum. On bin tane huri istiyorum. Şu kadar nehir, şu kadar villa, şu kadar arazi, şu kadar ağaç, şu kadar hayvan, şu kadar araç, şu kadar bilmem ne isterse istese. Bütün hepsini verse, bütün bu insanların istekleri, milyarlarca insan gelip geçmişler. Ve kıyamet kopana kadar Allah önüm kaç milyar daha gelip gidecektir. Bunun insanların belki yetmiş misli neredeyse... Ee, cinler vardır. Cinler alemi de çok kalabalık. <gülüyor> ve bunların da her birisi teker teker allah Teala'dan isteyecek olsa ve her birinin de isteklerini yerine getirmiş olsa allah Teala'nın mülkünden eksilecek olan şey nedir? Koca bir okyanusa bir iğnenin daldırılıp çıkarılması. Ne kadar suyu azaltıyorsa allah Teala'nın mülkünden bu kadar azalır. İşte bu kadar yüce mülkü elinde bulunduran Allah'a yönelmeyip de insanlara yönelmek nedir? Ahmaklıktır gerçekten. O yüzden diyor, yüce Allah'a yönel diyor. Ve ondan istediyor, diyor, taleplerini, ihtiyaçlarını O'na yönel diyor. Evet. Adamın bir tanesi Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyor. Ve diyor ki, Ya Resulallah, inne bani fulanin ağaru aleyyâ, fezehebû bibni ve ibli. Ya Resulallah, falan oğlum, falan kabile bana saldırıda bulundular. Saldırdılar bizim köye ve benim mallarımı, develerimi evladımla beraber alıp götürdüler. Hem evladımı esir ettiler, hem de develerin mülkümü de alıp götürdüler. Gelip yani Hazreti Resulullah'tan talep edince Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki اِنَّ اَلَى Muhammedin كَذَا ve اَحْلُ بَيْتِ مَا لَهُمْ مُدُّ مِنْ طَعَامٍ او سَعْ Ve Kemal Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Muhammed'in ailesi sallallahu aleyhi ve sellem uzun süreden beri bir avuçluk yiyecek kalmamıştır yanlarında. Yiyecek bir şeyleri kalmamıştır. Yani senin durumundan daha perişan durumdalar. Hem de bunlar kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi, en şerefli mahlukatın, peygamberlerin efendisi, insanların efendisi olan aile, kişinin ailesi bu zor durumda. Yani bizim durumumuz senin, senin durumundan daha kötüdür. Fez sen Allah'tan talep et. Benden talep etme, Allah'a yönel. Her şey elinde elinde bulunduran, her şeye gücü yeten Allah'a yönel diyor. Feraca ila imratıhi hanımına dönüyor. Faqalet ma qala leke hanımı soruyor peygamber efendimiz sana ne dedi sen gittin ondan talep ettin Aleyhissalatu vesselam fa ona haber verdi dedi ki böyle böyle dedi. Faqalet ni'me ma radda ne kadar güzel cevap vermiş sana. Hanımı öyle demiş. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi sana ne kadar güzel cevap vermiş. Kadının imanına bak. Başka kadın olsa Oho biz niçin gönderdik? Ne nasıl bir cevapla haberle geldi?" derdi. Feme nebita en radda Allahu alayhi ibnuhu ve ibluhu aw fara Tabi bu adam Allah'a yalvarmaya başlayınca, dua etmeye başlayınca kısa bir müddet sonra Allahu Teala onun evladını ve onun develerini fazlasıyla beraber ona geri çeviriyor allah Teala kurtarıyor onu o musibetinden. فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنَا O da bu manzarayı görünce he, gelip Hz. Resulullah Efendimiz'e haber veriyor aleyhissalatü Hazreti Hz. Resulullah da minbere çıkıyor. Allah'a hamdü senalarda bulunuyor. Allah'a şükrediyor ve Allah'u u Teala'dan istenmesi gerektiğini Müslümanları bildiriyor ve Allah-u Teala'nın şu ayetini okuyor وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مخرجا. Kim Allah'tan korkarsa allah Teala ona çıkış yolu verir. Yani zorluklarından onu kurtarır. Darlığından onu senamete çıkarır ona çıkış yolu verir. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْتُ لَا يحتسب. Ve ummadığı yerden beklemediği yerden de onu rızıklandırır. Kim Allah'tan korkarsa onu sıkıntılarından kurtarır musibetinden kurtarır ve hiç ummadığı yerden de ona rızık verir. Ayetini okuyor. İmam Ahmed, rahmetullahi aleyh dua edermiş ve dermiş: Allahümme <gülüyor> kema sinte vecihi anis sucudi li gayrik. Ya Rabbi nasıl ki benim alnımı benim yüzümü senden başkasına secde etmeden men ettiysen Sadece sadece senin önünde eğiliyorsam, sana secde ediyorsam, fasinhu anil mes'alati digerik senden başkasına yönelmemi de engelle ya Rabbi. Senden başkasına yönelmeyeyim, gitmeyim. Ve la yaktiru ala keşfi'd durru ve celb'in Ya Rabbi musibetleri giderecek olan, sıkıntıları giderecek olan sadece sadece sensin, başkası yapamaz. Sümme kal sonra dedi ki وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِذُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ Ayetini okudu. Eğer sana bir musibet isabet edecek olursa onu sadece Allahu u Teala onu kaldırır. وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِ Allah-u Teala sana bir fazilet dilemişse sana takdir etmişse onu geri çevirecek yoktur. Onu engelleyecek yoktur. وَهْبِ بِبْنُ مُنَبِّهُ Diyor ki yani meliklere, sultanlara giden bir adamı görünce işte devlet başkanlarına, valilere, devletin ileri gelenlerine sık, sık giden bir insanı görünce ona dedi ki: "Vey hak! Sana yazıklar olsun. Tetti men yughliq an kapısını sana kapatan. Ve yuzhir leke faqruh fakillini sana arz eden. Ve yuvari anke ginahu ve zenginini senden saklayan." Kişiye mi gidersin, kapıları sana kapatır, sana fakirliğini ızhar eder ve zenginliğini de senden gizler. Yani insanın genelde tabiatında bu vardır. İnsanoğlu sermayesini, zenginliğini, parasını başka insanlara göstermek istemez. İnsanoğlu sanki fakirmiş gibi, muhtaçmış gibi hep böyle ihtiyaç olan yönlerini gösterir. Zengin olduğu, fazilette olduğu yönlerini göstermek istemez. Bu insanın tabiatında var olan bir şeydir. Ve kapılarını senin yüzüne kapatan insanlara mı gidiyorsun? Otağa man yepthahuluk yabahu ama kapılarını sana açan, binisfilleyili gecenin yarısında sana kapılarını açan, vayuzhirleke ginehu ve zenginliğini sana gösteren, vayakuluduni astajibleke ve bana dua et benden iste icabet edeyim. Diyen Allah'a mı gitmiyorsun? Ne kadar yazık yapıyorsun kendine? Ne kadar yanlış yapıyorsun? Evet, demek ki kişi yüce Allah'a yönelecek. Evet, hadisin devamında yefzillaha tejidu amamak, tağref ilallahi firraqai, yarifki fi şidda. وَعَلَمْ اَنَّ مَا اَخْتَعَكَ لَمْ يَكُنْ نِيُس۪يبَكْ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ yekun نِيُخْتِعَكْ Bil ki sana isabet edecek olan hatayla başkasına gitmez. İlla ki o sana isabet edecektir, Allah'ın takdiri sana gelecektir. وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ نِيُخْتِعَكْ Sana isabet edecek olan hatayla başkasına gitmez. Sana gelmeyecek olan şey de başkasına gitmez. Yani Allah sana neyi takdir etmişse kesinlikle onu bulacaksın. Ve o sana gelecektir. Bu konuda Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. allah Teala kainatı yaratmadan elli bin sene önce bütün mahlukatın ecellerini, bütün mahlukatın kaderlerini yazmıştır. Düşünün kainat daha yaratılmadan elli bin sene önce allah Teala bütün bu insanların geçmişlerini, geleceklerini, ne yapacaklarını hepsini kaydetmiştir. Allah Teala bizim bu burada namaz kılacağımızı, burada ders yapacağımızı daha düşünün ki kainatı yaratmadan 50 bin sene önce yazmıştır. Şu günde, şu saatte, şu şahıslar oturup şöyle bir ibadeti, şöyle bir dersi işleyecekler diye bütün bunları yazmıştır Allah Teala. Kaydetmiştir. Eğer kaydetmişse demek ki Allah'ın kaderinden kaçamazsın. Ama şu şu da vardır ki dua edersen Allah Teala'dan afiyet isteyebilirsin. Allah Teala'dan işte musibetleri gidermeni isteyebilirsin. bu da Allah'ın ilmindedir. Bunu da Allah Teala yazmıştır. Allah Teala bilir ki sen dua edeceksin, ona yalvaracaksın. Bu kainatı yaratmadan 50 bin sene önce senin hakkında da yazacak. Yani yazmıştır. Şu musibetleri isabet edecekti. Bunları da ondan koruyun diye. Neden? Çünkü dua edecek diye Allah Teala bütün bunları da yazmıştır. Ve bu ayette bu noktada şöyle bir ayet var: "Kulliyusibana illa mekatab Allahu Lena". Deki bizlere ancak Allah'ın yazdığı şeyler isabet edebilir. Ancak Allah ne yazmışsa ancak onlar olabilir. Hatta sahabeyi kıyrama gelip korkuttukları zaman istemişlikler sizin için ordular hazırlıyorlar şöyle büyük bir orduyla gelip köklerinizi kazıyacaklar, hepinizi kılıçtan geçirecekler." dedikleri zaman وَقَالُوا <gülüyor> Onlara dediler ki, insanlar sizin için ordu topluyorlar, onlardan korkunuz dendiği zaman فَزَاذَهُمْ اِيْمَانًا وَقَالُوا حَزْبُنَ Bu haberi işittikleri zaman diyor imanları arttı. Ve dediler ki, Allahu Teala bizim velimizdir, Bizim dostumuzdur, o bize yeter dediler. Korkmadılar, çekinmediler, tereddüt göstermediler. Neden? Çünkü sahabe-i biliyorlardı ki Allah-u Teala neyi takdir etmişse, allah Teala neyi yazmışsa, tamamıyla O, O'dur. Olacak olan O'dur. Ve bütün bu insanların tasarrufu allah Teala'nın Yüce Allah'ın elindedir. Hepsinin, hepsinin perçemini allah Teala kendi elinde tutmuştur. Allah-u Teala dilediğini öldürür, dilediğini kurtarır. Mesela İmam Ahmed aleyhi uzun süre işkence gördükten sonra Kur'an-ı Kerim mahluk, mahluktur demen gerekir. İşte dedirtmek için bir sürü işkence ediyorlar. Bunu söylemiyor. Bırakıyorlar, arada müddet geçiyor. Sonra daha başka bir zalim sultan geliyor. O da aynı itikada alıyor. O da alimleri zorlamaya başlayıp İmam Ahmed'i gidin yakalayın ve buraya getirin dediği zaman İmam Ahmed'i bir daha yakalıyorlar. İmam Ahmet, rahmetullahi aleyhi kafasından yine geçiriyor. Diyor ki, bu yaşadığım bütün bu serüvenleri aynen yine yaşayacağım. Her gün kırpaçlanacağım, her gün dayak yiyeceğim. Birinden bir zalimden kurtuluyoruz, öbür zalim geliyor. O zalimden kurtuluyoruz, öbür zalim ama Allahu Teala her şeye kadirdir. Allahu Teala'nın bana yazdığı ancak bana isabet eder ve Allah'a yalvardığı zaman yolda giderken haber geliyor. Tamam diyorlar. İmam Ahmed'i bırakın. Sultan ölmüştür. Yolda götürürken sultanın öldüğü haberi geliyor ve böylece onu bırakıyorlar. Allahutaala her şeye kadirdir celle celaluhu. O yüzden yüce olan Allah'a yalvaracaksın. Ona tevekkül edeceksin. Allah senin hakkında neyi yazmışsa ancak o olabilir. Haccac döneminde bir tanesi Haccacın polislerinden kaçıyor bir Müslüman ve bir âlimin evine sığınıyor. Hayırdır diyor nedir bu endişe nedir bu korku? Haccacın polisleri benim peşimde. Allah için beni gizle diyor. Ona diyor ey gafil diyor senin Allah'la aranda dua edeceğin ve yaklaşacağın bir marifetin yok muydu? Yani Allah'a bir yakınlığın yok mudur ona yalvardığın zaman? her şeye kadir olan, seni koruyacak olan o yüce Allah'a karşı böyle bir dua şeyin yok mudur? Dön Allah'a yalvar diyor. Gidiyor Allah'a yalvarıyor. Sonra polisler eve giriyorlar, her tarafı arıyorlar, bulamıyorlar, çekip gidiyorlar. Haccaca diyorlar, onu bulamadık. Ya nasıl olur diyor, bana gelen malumatlar falan eve girmiştir, oradadır. Hayır diyorlar, orada hiç kimse yok. Vallahi diyor, ben biliyorum o eve girdi, fakat Allah Teala sizin gözlerinizi kör etti. Bu adamın bir şeyi vardır diyor ve onu bulamıyorlar. Yani Allah Teala her şeye kadirdir. Yeter ki senin bağlantın yüce Allah'la kuvvetli olsun. Samimiyetin olsun yüce Allah'la. Evet, wa anem en-nasra ma'as sabr. Bilki zafer beraber beraberdir. Eğer sabır edersen zafer gelir. Sabır edersen kurtuluş gelir. Sabredersen müjde vardır, sabır olmazsa kaybedersin. Sabır gerçekten çok önemli. Bu ibadetlerde de sabır önemlidir, savaşlarda da sabır önemlidir. Allah'ın dininde sabretmek basit değildir, gerçekten önemli bir şeydir. Niceleri bir müddet hidayet üzeri olduktan sonra bakıyorsunuz dini bırakmıştır. Birileri hapse girer, bir müddet kalır sonra bakarsın dinden döner. Sabredemez, imtihanı kaybeder. Ya da dünya karşısında yenilmeye başlar. maddiyata karşı, maddeye karşı yenilmeye başlar. Bir müddet sebat gösterir sonra kaybeder. Evet. وَاَنَّ الْفَرَ جَمَعَ الْكَرْبِ وَاَنَّ مَعَ الْحُسْرِ يُسْرًا Bir ki, musibetlerle beraber kurtuluş vardır ve zorlukla beraber de kolaylık vardır. İlle ki başına bir zorluk gelmişse, musibet gelmişse onun arkasında da kolaylık vardır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ee, iki, bir musibet yani bir zorluk, iki kolaylığı yenmez buyurmuştur. فَاِنَّ mal usri يُسْرًا اِنَّ mal usri يُسْرًا buyuruyor bi'atte. Muhakkak ki zorlukla beraber kolaylık vardır. Muhakkak ki zorlukla beraber kolaylık vardır. allah Teala burada kolaylığı iki kere tekrar ediyor. Yani zonluk gelirse bir iki kolaylık var. Bir daha zorluk gelsebiki bir daha kolaylık var. Kolaylık her zaman vardır. Dolayısıyla yani sabredersen, sebat gösterirsen o zorluğun arkasında muhakkak ki bir kolaylık gelecektir. Nasıl ki sahabe-i kiram Mekke döneminde sabrettilerse o müşriklerin eziyetlerine, o ambargoya, açlığa, işkenceye sabrettilerse Allah-u Teala Medine'yi ikram etti, allah Teala devleti ikram etti ve daha sonra Mekke'yi de fethettiler, Arabistan'ı da fethettiler ve İslam ordusu dünyanın değişik yerlerine kadar ulaştı. Neyin neticesinde? Allah'ın dininde sabrettiler, allah Teala da dünyayı onların önüne serdi. Evet, demek ki biz de davamızda, ibadetimizde, dinimizde sebat gösterirsek, sabredersek allah Teala bizlere... Aynı sahabeye ikram ettiği gibi bizlere de muhakkak ki ikram edecektir. surullah yansurkum ve yuthabbit akdamekum buyurmuştur. Eğer siz Allah'ın dinine yardım edecek olursanız muhakkak ki allah Teala da size yardım edecek ve sizin ayaklarınızı sabit kılacaktır. Evet Rabbim bizi bu hadisi hakıyla anlayan, bu hadisi tatbik eden mümin kullarından eylesin.